1994 numaralı konu, Tuğfe'il bin Ahmet Devsinin çubuğunun ışık vermesi, Hz. Peygamber, Tuğfe'il bin Amr'ın çubuğuna ışık vermesini Allah'tan diledi, bunun üzerine çubuğu ışık vermeye başladı, o da karanlıkta bundan faydalanıyordu.